Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar İlkalp İnsanlar Modern Sabahlar burada Fire Önüç Oktay Demirci karşınızda Lütfen artık bu saatten sonra girdikten sonra Sizden beklemem gereken Üç şeyi yazdım buraya kağıtta Evet abi Espri, şaka <gülüyor> Ve yorum Lütfen <gülüyor> Oktay, e, nasıl paylaşalım espriyi sen abi, yaparsın şakayı öyle, ben yapayım yorumu Ege'ye mi bırakalım yoksa <gülüyor> direkt Ege yorum yapsın onun üstüne biz güler espri ve şaka mı bilmiyorum, bilmiyorum. şu anda bilmiyorum. <gülüyor> Çünkü beklenti. Keşke bunu konuşsaydık programımızın e, 3'te 1'i gitmezdi. Bir, bir, bir şey sorayım miyim hocam? Zaten 3, 3 bölümümüz var <gülüyor> bundan sonra. Şimdi bunu nasıl yapacağız diye 3'te biri gidecek yani. Buyurun sorun bakın konuşmaya başladık. E, bunu kura usulüyle mi belirleyeceğiz veya e, sıradan mı gideceğiz? Ya şöyle Çünkü Fahir. Sıralamaya göre e, Oktay'ın bir espri yapması benim bir ben, şaka. Ben sana alternatifleri sayayım sayayım sayayım bir Anadolu diye bir köşe mesela mesela bak ilk espri geldi yani ya ilk espri geldi adamlar uza isterseniz hemen iki sevgi dinleyiciler hep birlikte Oktay Demirci'nin hazırladığı ve sunduğu saya saya Anadolu'yu dinleyelim saya saya Anadoluok hikayeler Merhaba sevgili dinleyiciler. Saya saya Anadolu'ya hoş geldiniz. Öncelikle bir düzenle Nenim, başlayalım. Neler <gülüyor> nasılsın? Ne yaptın? Ya sen de öyle Bak. Evet pardon ya. Araya yayınsızdı. <gülüyor> <gülüyor> ya bunları programın içinde kullanacaktık. Sokak röportajları diye. Kasabadan Röportajlar adlı bölümümüzde kullanacaktık. O ya ben onu iyiydi. çok yapmak Ne istiyorum. ortaya çıktı gene hazırlıksız oldu. Evet. ortaya çıktı yani. Abi, Abi bir hazırlığımız vardı <gülüyor> saya saya Anadolu'da. Ee, o da. O gün Sanlı Soyun Saydım adlı şarkısı bu köşenin resmi şarkısı olacaktı. Onu yapamadık yine aynı aynı, aynı şarkıyı kullanmışız. Onu düzelteceğiz. ikinci bölümde düzelteceğiz seviyim. Ben başta inceler. şeyi de fark ettim ya bu Ezogelin'in hikayeleri müziği. Evet abi. Ama altta de... Ezogelin hikayeler diye sesi de geldi. O yani. şimdi yeni şey strateji radyo tünün e, bütün programlarına başlayan bütün programlarına subliminal mesaj verilecek. Ha öyle yani, tabii, tabii evet. Ezoge'nin hikayelerin e, bir an önce istenmesi, daha çok istenmesi için böyle bütün programların başlarında duyurulacak böyle gizden gizli. Ezoge'nin hikayeler. Ha buraya bilesizmiş artık diye. Sen... Ben, ben hiçbir şey duymadım. <gülüyor> ne kadar sızdıysa şimdi e, isterseniz o gün sanlı soyun saydım şarkısını ayarladıktan sonra yapalım bu köşeyi. Çünkü <gülüyor> bir espirisi olmuyor yani bu müzikle. O gün sanlı soyun e, arşivimizde olduğunu zannetmiyorum ama Hayır yok işte onu hazırlayalım ondan sonra girelim saydım Ama saydım. Ege gayet dirayetli giriyor bakıyor listeye de baktı o gün yazdı sanatçı adına. Yok mu? O gün diye <gülüyor> sanatçımız yok mu? Birleşik yazacak o gün. Ha ben bugün ve bir gün gibi ayrı ayrı düşündüm de o gün tamam o da yok o zaman yoktu abi <gülüyor> o zaman onu başka bir yerden bulup şey yapmamız lazım şimdi ee, ne yapalım nasıl yapalım e sayacak da sen alternatifleri espri, şaka yorumun nasıl paylaşılacağı ile ilgili Köşe Köşe o yüzden devam, köşemiz devam mı ediyor devam mı da rahat ol. istersen şunu duy saya saya Anadolu devam ediyor ilk günden geldi. Merhaba sevgili dinleyiciler. Saya Anadolu'da bu hafta ilk programımızla karşınızdayız. Ve alternatifleri sayıyoruz. Bugün sayacağımız isim Fahir Bey. Hoş geldiniz Fahir Bey. Hoş bulduk, hoş bulduk sağ olun. Size sayacağım. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Buyurun oturun. İlerleyen dakikalarda sokak röportajları ve kasaba güncesiyle Ege burada olacak. Merhaba. Ama önce Fahir Bey. Esso Şöyle espri şaka yorumu şöyle şey yapabilirsin. Ee, bir, bir, soket sırası ile tercih edebilirsin. İki hiç aklıma gelmemişti. Veya e, önceden sokak röportajlarında sorabilirsin nasıl olabilir ona göre bir sıra belirleyebilirsin. Veya bir torbanın içine atarsın üçüncüsü bu Üçünden. kura usulü kura ile ve evet. yalnız kura'nın bir şey var en son e, kura çektiğin kişiyle beraber çektirdiğin fotoğraflardan birer tane herkese vermek zorundasın. Hoşçakalın sevgilinizler. Hikayeler. Ve bu saya saya Anadolu'nun ne kadar çirkin olduğunu ben ilk demo bölümünü dinlerken de söylemiştim. Ama ne nedendi? Abi programın içinde bir renktir sonuçta. Aslında bu, bunun, bu projenin nereden çıktığını biliyorsun değil mi? Bu bir George Clooney projesi. Hı hı. Sayacak diye bir projesi vardı George Clooney. Doğru. Böyle bir sayfa bir proje yazmıştı. Onu bana verdi Oktay sen yaptın diye. Sen onu bir köşe haline getirdin. Ben biraz evrildim sayacağı. İlk başta Saca Ayak mı olsa falan diye hatırlıyorsunuz. Saç ayak. Yani. Evet sayaç dedin bir ara. Sonra saya saya Anadolu. Benim ara işim vardı. Ben hiç bu sohbetlerinize katılamadım ya. <gülüyor> bir gün şey yapalım ya modern sabahlarda. Hayata geçmeyen projeler köşesini yapalım Yapalım, Yapalım abi? abi o kadar çok ki. Ha, bayağı uzun sürer oraya. o yani. Yani evet. İki yayın dönemi tamam. İki yayın dönemi hakikaten. Hedef kitle yerdir bir şey diye. <gülüyor> tamam bitti gitti işte. O sırada radyo dinleyecek Gerçek herkes. Herkes. <gülüyor> Evet, espri, şaka ve yorumu henüz e, programımıza... Henüz programımıza dahil edemedik maalesef, maalesef. E, çünkü ben şey yapmak da istemiyorum, hani e, Oktay e, gündeme hakim mi e, Nasıl yapar, ne eder bilmiyorum. Çünkü Lance Armstrong'la başlamak istemiyorum ben güne. Lance Armstrong'da başlama. E, öncelikle bugün manşette ilk sayfalarda... E, ...muhteşem yüzyılda ne olacağını anlatıyor bütün gazeteler. Ah. O, Aa, onu biliyorduk zaten muhteşem. öldüğü İbrahim Paşa'nın roketleme sahnesi bütün gazetelerde. Ee, bu gece dizi, dizide dilsiz cellatlara teslim ediliyor diye. Ee, böyle diziden hakikaten şeyler var. O anı göstermiş gazeteler. Evet ya çok üzülmüşler sonra. E, duygulu konuşmalar yaşanmış. Hürrem ağlamış. Parti yapmışlar ya. Ha işte... Aftapartı. Ar <gülüyor> Ölüm pa partisi. Fare Farewell partisi <gülüyor> yapılmış. Tam Okan sezon Yalabik. ortasında işsiz kalmak da çok kötü bir şey ya. Gidecek ama başka dizi var onun projesi. Var mı? Var. Hazırda. Okan'la konuştum ben Yalabık. Ee, var başka projesi var. Ama sezon ortasında başlamaz ki hemen. Eylül'e kadar yoğun demiş. Sezon ortasında öldüğüne inanıyorsun da başka bir taraftan yani işte dolacağına mı inanmıyorsun? En acı tarafı demiş. da o. Hakan'ın sezon ortasında şimdi yatış bir, bir iki gün yattı tamam hoşuna gider de ondan sonra diziyi açacak bir burukluk olmaz mı insan? E, Olmaz olur mu ya ne kadardır devam ediyor adamcağız Şehzade ya? Şehzade Mustafa'yı niye öldürmedilir o zaman demiyor dur yani? Evet abi Şehzade Mustafa devam ediyor nasıl daha önce ölmesi lazım? Onu da öldüreceğiz demiş. <gülüyor> e, herkesin sırası var demiş. Vallahi. Hürrem bile ölecek benim bildiğim kadarıyla dizide. Evet va vadesi gelince. Vadesi gelince herkes. Ama o zamana kadar tıkır tıkır, tıkır parasını para. almaya devam edecek. Vallahi olacak? billahi yani. Yazık oldu Pargalı'ya. Onunla ilgili şeyler var. Yani bu fotoğraflar acaba şey mi veriyor ya? Dizi mi verdim? Dizi veriyor canım. Diyeyim. Bugün Tabii. bu akşam galiba değil Dizi mi? Bizi de çektirdiğimiz fotoğrafları <gülüyor> medyayla <ile> paylaşacağız demişler. <gülüyor> tamam yani şey sahnesi. Hakikaten... Ününe aslında, çöktükleri sahne diyebilir miyiz o kadar? Ününe çöktükleri sahne. Valla böyle boğdurulacak diye böyle verilmiş de. Şu şekil boğduk nasıl? Beğendiniz mi sevgili Acaba izleyim? bu şey mi? Birileri bu sahneyi mi canlandırıyor? Yoksa o, tam o sahne mi? Tam o sahne, sahne canlandırıyor. Televizyonda da verdiler dün. Bu, bugün bir izleyim bari. Daha dün televizyonda. Ben de bugün izleyeyim. Bu arada ben diziyi izlemiyorum ama. O zaman ben evet. de izleyeyim. Dükkanda kim kalacak? Hayranı çok ve e, ben şey sahnesini gördüm. Bir geçen... Haftım, haftam, ondan önceki haftamda sokakta birilerine böyle bir atar yapıyordu. Ne? Okan. Bir kodiyi çıkardım. Pargalı dediğin Okan Yalabık'tan evet. bahsediyorsun. Ee, yani şey dizide Okan Yalabık değil, Pargalı. Ha, Pargalı dizide, olarak dizide, dizide, dizide biraz sinirli bir adam o yani. Hakikaten de öyle bir şeyde değil. Atara atar gidere Atara gider. Atara atar hakikaten böyle biraz sert de bir adam. Bazıları da o şey diyecek. şey yani olmasın ya? Hak etti falan. Ee, kanuniye olmasın senin gördüğün? yok canım kanuniyle pargalayı ayırt edecek kadar da biliyoruz. Çünkü mesela. sokakta dolaşıp atar yapan genelde o sokakta bilmiyorum. dediği tabi eski İstanbul eski Beyoğlu'nda en güzel kıyafetlerini giyip dolaşıyorlardı. Hangi bir... Sen biliyor musunuz? Muhteşem bir yıl ya. Ben seyretbiliyorum. Birini... Ben tek tek sahne görüyorum. Çok da hoşuma gidiyor işin doğrusu. Gözünün önünden tek tek sahneler mi geçiyor Egecim? Keşke şu diziyi baştan sona seyresedim dediğim dizilerden bir tanesi. Hay Allah. Neyse artık kısmet olmadı be Egecim. Ne yapacaksın seni? Bir ya da hepsini bekle sonra topla halde izlersin. O zaman Pargalı'yı bu gece uğurluyoruz. Bu gece uğurluyoruz. Ee, onun dışında Pargalı'nın veda gecesinde ee, Nur Fettahoğlu ile ilgili haberler var. Yeni sevgilisi falan filan. Ondan sonra o var. E, ne kadar güzel ya. Partiler yapılmış, şeyler yapılmış. E, bir de bir rekabet var. Ondan da bahsedelim. Sonra serbest konulara geçeceğiz. Neymiş rekabet? Rekabet, rekabet şey abi. Kim e, daha önce doğuracak? Kimin bebeği e, daha Aha. güzel olacak? Bunun Kimler görüşüyor? Bir tanesini, görüşüyor, bir tanesini biliyoruz. Bir tanesi İngiliz'i. Düşes. Tamam. Düşesin, şey, bebe, düşesin, bebe. Bebe. düşes'in bebeğiyle. Öbürü de Kardaşya'nın bebeği Valla bravo Fahir. Kardaşya'nın bebeği kim kardeşcem? O diye. kim kardeş ne yapar eder doğurur ben deyip üstüne şey tanımam yani. Önce mi doğurur diyor? Önce kim kardeş ya şimdiden bebeğinden para kazanmaya başlamadı mı? Vallahi başladı. Hamilelik süreci bahisler açılmış. Reality show'dan zaten kazanıyor. Bahis kazanmasa bile şeyden kazanacak. Oğlum oradan kazandı Tabii parayı ikisi. bir de bahise koy kendi üstüne. Bitti gitti Ege. İkisi, ikisi aynı gün doğurur değil diyenler mi? Paralarını 50'ye katlayacakmış bir bilgi olarak yani yoksa haydi hep beraber bu problemi çözüme. Neden o siteleri o ya? bu ikisi bir anlaşsınlar. Gerçi bunlar bir tersleştiler. Ben veri file isimli sana siteleri var. Sitelerin isimleri var. Şimdi şimdi kardeşimle Kredi'ye bir tersleştiler. Onu da hatırlıyoruz. Kredi'ye mi gönder? Yok Kredi'ye değil düş düş abi de davet. şey gönderdi ya. O gitmedi ya. Adelan kim kim falan gibi bir durumlar o, oldu galiba. Onun gideceği yere şeyler gitmedi. Hmm. Çift olarak kraliyet ailesi gitmedi. Bir de Ama... davetiye yolladı da iade mi ettiler? Hediye yolladı da öyle bir şey mi oldu? Hediye yolladı ben de hediye. Onu Evet evet. Hediye yolladı, bir şey yaptı. Kim Çok aşağı itiyorsunuz şey. bu kim kardeşçenin bu tavırları. Bugün Düşesle beraber anılan başka ünlü var mı? Bakayım. ona lap ya. soktu da bu, buna şey yaptı falan filan diye. Evet. Kim nerede ne hamileler var da hiç kimseyi yarıştıramıyorlar. Dünyanın yarısı gebe diye, yarısı kadın olsa o kadınların yarısı da gebe olsa dünyada ciddi bir gebe popülasyonu var bir tek tüşesle anılan kardeş ya Bana helal olsun var. kızcağıza. Çok garip bir hesaptan mantıklı bir sonuç <gülüyor> çıkardım Seni Hesabın kuvvetlidir <gülüyor> <da>. yani <gülüyor> O <gülüyor> zaman isterseniz reklamların coşkusuyla şöyle yapalım reklamların coşkusuyla kendimizi kaybedip o sırada yepyeni bir saate girelim. Ne dersiniz? Hay hay. Ya ]iniz. da bu aşırı reklamın coşkusunu falan. Güzel bir şarkının coşkusu. Hangi şarkıda, hangi reklamda var yani? Bak, Nabiye, Nabiye, Mind the gap. Üzeri Şubat'ta bir Radio Today. Modern sabahlar, modern sabahlar. Sabahlar... Radyo Tvr'sı modern sabahlar devam ediyor. Yeni bir saatten hepinize bir kez daha günaydın sevgili sanatseverler buyursunlar efendim. Sevgili Oktay, sevgili Fahir esprileriniz, şakalarınız beni yerlere ötülüyor. Ne dersiniz bu esprileri biraz da stüdyoda dinleyicilerimizin huzurunda yapar mısınız? Tabii dün Levent Kırca biliyorsunuz televizyonda ee, şovunu yaptı. Fatih şey Altaylı'ya şovu ya. Fatih Altaylı şovda mı yaptı yoksa Levent Kırca Vallahi... olacak o kadar... Yani Fatih Altaylı'ya konuktu ama sonra e, ben izlemedim ama okuduklarımdan anladı. Şey değil değil mi? Tiplemeler değişmiş. Tipleme olarak değil değil mi? Valla de... o kadar başarılı ve o kadar içimize yer ki. Levent Kırca mı yoksa bir tiplemesi mi? O konuda da çeşitli tartışmalar var. Yani Fahir izlememiş. Ben de izlemedim de okuduklarımdan e, şöyle anlatabilirim Fahir'e. Düşün. Bay Fahir önce bir konuk geliyor. Ve e, Bay Fahir Öğünç değil, konuk konuştu. Konuk sonra. Vay o anam, anam de... vay. Vay anam vay. Bu konuşuyor gibi bir şey. Vay anam vay. Yeterli vay. Ee, bugüne <gülüyor> kadar mesela hiç biz Fatih Altaylı ve teke tek dedik mi yayında? <gülüyor> hiç. Değil mi Neva de? eva. Yani yani bugün diyoruz. Dinleyenler vardır elçiliklerde falan onlar da anlasınlar diye. Ben onu bir kez daha altına çizerek kalın harflerle söylüyorum. Neva eva. Bir de dün e, OTTÜ'ye girmeye çalışan belediye otobüsleri daha doğrusu. Ha. Özel halk otobüsleri. Bak onu söyletin. O, o tiyalası çalışan, girilirmiş girsinlir. Girmeye çalışan demeyelim aslında iki tane e, özel güvenlik elemanını da ezerek, e, ezerek girmeye çalışan. Ee, Anladığım kadarıyla özel yetkili otobüsler. halk otobüsleri gibi bir yeni şeyimiz var. Evet. Muharrem güç müdür? 12 Nedir Eylül'den artık? sonra e, verilen hak biliyorsun otobüsleri özel yetkili. E, ve hala devam ediyor bu e, halk otobüsleri işine. Yani o, o da bir e, gündem maddesi olarak, ağır bir gündem maddesi olarak can sıkıcı, e, keyif kaçırıcı, e, gelişme olarak duruyor. Çünkü e, benim okuduğum kadarıyla ODTÜ'de belediye şey a, belediye otobüsleri var ya, evet. saat başı kalka ODTÜ-Kızılay arası, onun sayısı düşürülmüş bu senenin başında. Allah Allah. Daha sonra da e, buraya ihtiyaç var diyerek özel halk otobüslerine Ukome, biliyorsunuz Ukome'yi biliyorsunuz. Ukome'yi bilmez miyiz? Ukome kararı gereği. Ya, i̇şte Ukome kararı gereği. E, bu merkez e, ne yapmış? Bu özel halk otobüslerine yetki vermiş ve parasını almış e, buradaki otobüsün içindeki istasyonu kullanabilmeleri için. Ve tabii o durumda da e, güvenlik görevlileriyle belediye otobüsü, özel halk otobüsü görevlilerinin bir çatışmasını seyrettik tüm. çatışma dediğim gerçekten çatışmaydı hakikaten bir kez daha e, bir, tam provokatif bir şey midir anlamadım yani provokatif bir şey midir mi provokatiftir, provokatiftir. Iki, iki şeyi e, karşıya karşı karşıya getiren kim getirmiş olabilir, kim getirmiş kim olabilir? olabilir, kim getirmiş kim olabilir, getirmiş kim, olabilir? kim getirmiş olabilir. Ve neden şimdi Aklım getirmiş da olabilir? Hiç tek tek yani. tam bina var yalnız. Ya getir, benim Oktay hiç yani kimin bunu yapıp aklımın ucundan geçmiyor yani. Yani orada video izledim ben. Bazı isimler var, hayır bir taraftan yani şimdi Videoda yok, videoya hiç bakmasın sevdiğiniz Çünkü OTTÜ'nün özel güvenliğiyle özel halk otobüs şoförü ve o görevliler böyle bir... ...tartışma ve kavga içerisindeler... ...tam anlamıyla kavga kim ve sonra bir otobüs... ...tamama ezerek ee, geçiyor. Üstünden geçiyor. Evet. Hay Allah kim yapmış o... ...Levent Kırca diyeceğim ama değil de alakası abi. yok değil. ya. Daha Ankara... ...Ankara diye düşünüyorum. Daha Ankara mı? Hay Allah kim ama olabilir? Süreci isteyen birileri... Erol Evgin Hı. mi? Erol Evgin olabilir mi? <gülüyor> o Çünkü onun şey var ya... ...ha iyiydi ...o da değil. Yok abi değil, Erol değil, Evgin değil değil. Da Daha böyle mesela... E, ...yani Ankara... <gülüyor> Ay daha fazla ipucu veremeyeceğim, <gülüyor> daha fazla yani karşı karşıya getirmek diyorum Fahir. Ne olacak şimdi her gün e, bu özel halk otobüsleri birilerini ezerek mi geçecek? E tabii canım onlar şey benim. ve kararı geliyor her gün iki kişi ezme, ezme kararı çıkmış. Onlar da haklarını kullanıyorlar. Üniversitelerden Parasını açıklama geldi mi sonra... ya? Üniversiteden mi? Üniversitelerden. Üniversiteler... Mesela... Ha Necati Üniversitesi <gülüyor> şey yapmış. Necati <gülüyor> Üniversitesi açmaz Ondan sonra <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim başka başka başka üniversiteler. Nece... Necati Üniversitesi'nden İşler bir üniversite. Üniversite. Onlardan şey geldi mi açıklama? Tabii ki özel halk otobüslerini durdurmak. Tabii kınama Mo geldi. Molotof'la özellikle durdurmak diye böyle bir açıklama Tabii. geldi mi? O Nedir o da iyi. Otobüslere molotof atıyorlar diye. Otobüslerle geliyorlar. Allah Allah ya. Kaçır bu sefer Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi inşallah fırsatı kaçırmaz Kaçırmaz. İlk olması geçen, lazım. Geçen sefer <gülüyor> kaçırdı. Çok büyük zorluk yaşadılar Yani kaçırdı. O öteki Recep Çaşmaz Üniversitesi şey yaptı. Şey oldu, lider oldu bir anda. Evet. Yani fırsatı değerlendiremedi. Bir fırsat daha verin. Bir fırsat daha. Hadi bakalım. Neyse. Bu böyle de gündem Otto otobüslerine binememeye devam ediyoruz. Biz. Yani, Hiç heveslenmeyin. Aa yani. ben ona, halk otobüslerine hakikaten şeydi. Şimdi ben bilmem. İsteseler de ya üstte para verseler gene binmem. Bu şekilde ben şey zorbalığa karşıyım. Günaydın efendim. Çanta taşıma şekli, kişilik ve ruh hali hakkında ipucu veriyormuş. Nasıl? Bond çantayım mı? Başkasının çantası mı? Peki. İki özgün soru dinlediniz. <gülüyor> özgün sorularla Oktay Demirci devam ediyor. İsterseniz bunu bir köşe haline göreceğiz. <gülüyor> evet girecek aman. ya. Ay vallahi program köşe bulacak Ama hakikaten. Hayır her giren köşe seninle yine çünkü Ezugin hikayeler verilecek. Bak, dinle yani bak. bütün köşeler oraya çıkıyor. Bak dinle bak şimdi bak şimdi sevgili dinleyiciler üstünde çalıştığımız. bazı köşeler tabi e, anlık olarak çıkıyor programda bazıları da üstünde çalışılmış tam yeri geldiğinde tam da oturmadan yayına veriliyor e, iki ayrı soru köşesi de Bunlardan biriydi. İsterseniz o köşeyi. Bu sefer köşe formu yapalım? Vize yaptığımız Belki de bizim modern sabahların bir köşe bankası nasıl bir espri bankamız olduğunu inanıyorsunuz. Bir de köşe bankamız köşe var. Köşe var. Biz bunu yıllar içerisinde yaptığımızı çok yakında Hülya Abc'de göreceksiniz burada. <gülüyor> Oktay, sen e, ben e, gideyim isterseniz. Bu ben lavaboya gidiyorum. Oktay, da. sen şey yap. Ge senin de arabayı çekiyorlar Sen de bir bak abi. İsterseniz şu iki ayrı soruyu yapalım. Sen haberi var. Özgün soru mu? İki özgün soru muydu diyor İki oraya? özgün soru <gülüyor> köşemizde <gülüyor> Sana haberi var. Çantanın taşıma şekli, kadının kişiliği ve ruh hali hakkında ipucu veriyor. İki özgün soru. İki özgün soru da bugün iki özgün <gülüyor> konumuz var. Merhaba. <gülüyor> Merhaba. Merhaba. Merhaba. Bey, Bey, hoş geldiniz. Gerçi kadınlarla ilgiliymiş ama olsun biz Erkekler yani. Erkekler hakkında da ipucu veriyor. Çok teşekkür ee, ederim. Aynı, aynı verir demiş. Aynı Başkasının çantasını demiş. taşımak. Adam daha ne olduğunu anlamadan çantasını elinden efendim ben adayım falan diyorsan hakikaten senin kişiliğin onurlu, kimsenin karşısında boyun eğmeyen, mağrur mağrur e, efendim yağcılıkla işi olmayan bir insan görüntüsü hmm. çiziyorsun. Hmm. Hemen efendim dediğin anda. Evet. Ee, yalnız iki özgün soruda sadece soru alıyoruz. sizin yorum <gülüyor> yaptınız? Evet, siz yorum yaptınız. yaptınız tamam o varsınız. kadar çok köşe var ki yorum yorumları. Başıyorum köşemize alırız Vallahi şuracıkta kusu veririm. Bağımsız yorumlar. Hayır şimdi adam bir daha yorum yapmak zorunda kalacak. Hayır bağımsız, bağımsız, yorumların bağımsız yorumların özelliği. Bağımsız yorumların özelliği abi yorum yapıldıktan sonra köşenin devreye girmesi. Çok iyi. O Köşelerimizin değişik özellikleri var Sevgi Dinleyiciler. Bunları kitapçı kaynağı getirip birlikte çektirdiniz. Bu ders kullanım kılavuzu. Vallahi hakikaten. Biraz Değil zor o. ilk başta zorlanırsınız ama alıştıktan sonra valla yağ gibi kayıyor. 60-70 sayfalık bir şey gibi bu cep kitabı gibi. Mesela programda bir köşe döndüğünüz. Hemen orada açacaksınız. Mesela bağımsız. B'ye bakacaksınız. Bağımsız yorumlar. Bağımsız yorumlar e, jingle'ı sonrasında girer. Ha tamam. Şimdi bir şey başlamadım, oradan öğrenebilirsin. Neden böyle bir kitapçık yapma gereği duyduğunuz çocuklar? <gülüyor> Programımızın anlaşılması. Daha rahat anlaşılabilmesi için. <gülüyor> A, evet, böyle kolda tutarsan. Nasıl? E, çantayı. Yani şöyle kolunda, mi? Kolunda. Şu şekilde bak. Şöyle takıyorsun. Sapını, Kolun yanında böyle. Tam dirsek kıvrımında. Dirsek Gülüyoruz. kıvrımında ama kolda böyle kapalı Kolun değil. Kolun da Şöyle de açık hafif. Aynen öyle. 90 derece olacak. Yani kol, ol. ön kolla, ondan arka kol aynısını. Tamam biseps <gülüyor> çalışıyormuşsun gibi benim anladığım. Orada bütün Siz ağırlığı, çantanın bütün da. ağırlığı bisepse veriliyor. başka öyle anlamayabilir diye korkuyorum ben. <gülüyor> Anladım tamam. Yani böyle böyle 90 derece falan böyle bir. Pazar şey, torması taşır hmm. gibi. Musti hareketi. Onu Hı. da kimse anlamaz <gülüyor> Hay Allah <gülüyor> Hep kitapçık yok abi Kılavuzumuz olsaydı programda Daha çok ünlülerin tercihiymiş bu Hı hı. Ondan sonra... O biraz evet. pahalı çanta kullananların tercihi ya. Niye böyle bir soru? Şimdi 3000-5000 çantaya verince insan çantayı onu ön plana şey çıkarmak olarak. istiyor. Doğru. Şimdi kıyafetime bakmayın ama şu çanta bile yani hepinizi evet. döver. Tamam bence de Fahir'in dediği gibi. Yani çünkü çantayı koluna omzuna assan çanta yanda kalıyor o zaman görüş açısı daralıyor. Ama Banda yine koluna takınca çantayı kendinden önce çantayı gösteriyorsun. Öyle mi oluyor Tabii ya? Önce tamam. çantayı e ya yine... sonra insanın. Demiş. Demiş. <gülüyor> Çantanın içindeki bir adam. <gülüyor> Pahalı çantası olanlar da ünlüler olduğundan aslında orada yanlış çıkarımda bulunmuşlar. Çantası pahalı olan insanın duruşu. Birden fazla çanta taşıyanlar var. Hem kadın hem erkeklerde. Onlar işte... Bir elinde var mesela bir de omzunda var. Hı hı. Onlar genellikle hayatında ayrıntılara daha çok önem veren kişiler oluyor. Hayatında mesela... ayrıntı değil ya ıvır zıvırı çok alan adam işte ya. Mesela hem om... şey takmış omzuna senin çantı... mesela şey gibi omzunda böyle kısa saplı falan. Ha, kısa saplı. Yani böyle tam koltuk altına gelecek şekilde bir çanta. Mesela onun içinde meyve var, sebze var, organik yiyecekler var. Böyle Pazar mesela. çantası yani. Bugün saydığın şey. Biliyoruz. Evet, başka sucuk bir şey. ve kumanyam her omuzumdaki an. Omuzumdaki çanta doldurur. Hiç altıma geldiği için sıcak da tutuyorum. Hiç şey yapmaya gerek kalmıyor. Mesela evden çıkarken sandviçimi yapıyorum. Orada ımıl ımıl karnım acıktığı zaman da ımıl ımıl aynı şekilde yiyorum. Çok güzel. Omuzda taşıyanlar var. Mesela e, böyle boynunun beli tarafından atıp öte yanında sarkıtanlar Çaprazlama var. Çaprazlama mı? Ne kadar Çaprazlama. güzel anlatıyor sevgili dinleyiciler. Yani ben şimdi bazen gözümü kapatıp dinliyorum. Omuzunun öte, öte yanından atıp beri tarafında tutanlar diyece şak diye resim o. Canlandı değil mi? Canlandı. Ahtopot gibi bir şey. Kolunda öyle kolları dönüyor. Aynen öyle. Yani çantayla sapı arasında kafası var. Taşıyan kişi. <gülüyor> Bunun kaynı benim dayım olur. <gülüyor> Kıyafetlerini ya da dış görünüşü saklamak isteyen e, özgüven eksikliği göstergesi diyerek bunu bitirmiş. Bu, <gülüyor> Bu adamı. çantayı böyle taşıyanları bitirmiş Kafayı tamamen. saptan geçirdiğin zaman. Kafayı saptan geçirdiğin <gülüyor> zaman böyle oluyor. Aynen öyle. Ondan sonra portföy ne demek? portfolyo Portföy işte böyle şey ne derler? dosya mı? Dershane ha, Evet çıt çıtlı dosya. Şeffaf dosya. Bak yine gözümü kapatınca nasıl hemen şakkadan aç gözümünün. Çıt çıtlı dershane dosya. Dershanelerin verdiği şey değil mi? Maskısı maskısı olmayan böyle fıt fıt birbirinin üstüne katlanmış gibi. Tamam, Bununki işte. abiyesi de olur. Ama onu asamıyorsunuz. zaten. Mesela sırtı açık olan oradan cüzdan falan düşer. Sırtı açık olan mı? Sırtı açık olan çanta. Abiye çanta. Ha böyle çıt cı, çıtı falan yok. Evet. <gülüyor> <gülüyor> son, yok. Iki, son iki sordum. Son iki soru. <gülüyor> <gülüyor> cıt var içinde. Cırt cırt değil ne de cıt cıtı olur oğlum. Amerikan cıt diye geçer. Çantayı sıkı sıkı tutanlar bunlar böyle. Eee portföy portföy. <gülüyor> e, çekingen oluyorlarmış bunlar. Nasıl sonra kendini savunma ihtiyacı hisseden insanlarmış. Bunu da bitirmiş. <gülüyor> ya o çanta başka türlü taşınmaz ki zaten. E, Nere mi takayım yani? Sapı var bir kere. Yani sapı var dedim, öyle bir askısı yok. Bir şey ha, ya. Yanda tutabilir mi e, Yanda tutacağım abi. onu başka. de tutayım? Çünkü portföyümle beraber geziyorum. Birisi bir şey sorar yolda hemen portföyümü açarım. Oradan kendimle ilgili bütün. Şimdi ne sorar mı? Mesela ha, Mesela işte. sordular geçen gün. Bana geçen gün GBT yaptılar ya. Aa, dükkanın GBT. GBT yani. Dükkanın önünde GBT'lendim yani. Valla. Gel bakayım buraya dedi. Buyurun bir şey hissettik deseydin. Ben hiç memur bey falan... Ben mi dedim? Gel gel falan dedim. Böyle sakallıydım. Atkıyı da orama broma iyice sarmış. O memur dediğin ama biraz şey mi memur zaten? Ha? Sana anlattım gibi tabii. biraz öyle... Bir Şş gel falan diye çağıran bir memur. görevlilerinin neşve kaynağı aldım. Çünkü şey... Abi böyle sakallı gezerse tabii böyle... <gülüyor> diye... Bir gevrek gevrek güldüler bana. Bayağı Tunus Caddesi anladığım kadarıyla neşveli dakikalar Tabii canım neşveli saatler... Ne var. yapıyorlar GBT'de? Kimliğin var mı? mi var mı? Tecekim Nilçeli. Oradan portatif bilgisayar var hemen önünde tık tık tık. Ne Tam, çıkıyor oradan? Oradan mı? Clear, temiz, saf. Önce İngilizce çıkıyor. Yani, yani önce İngilizce. Ha, önce, İngilizce. Tamam. önce İngilizce. Çok elçilikte olduğunu. Elçilikler de, de onlara da GBT yapıyorlardır herhalde. Kolun altında taşıyanlar var bir de sapı veya askısı olmasına rağmen kolun altında taşıyanlar. Onlar da terli kişiler mi? <gülüyor> Çünkü koltuk altından rüzgar almasın diye öyle bir şey yapıyor olabilirler. Bunlar hedef odaklı çalışmayı seven kişilermiş. Vallahi böyle yazıyor. Çantadan çok içindekilere önem veriyormuş bunlar. Peki kalınmasın <gülüyor> <gülüyor> diye yani büyük ihtimalle değil mi? Erkeklerin böyle? taşıdığı küçük çantalarla ilgili yorum var mı? Var. Bakıyorum ona. Şey mi diyorsun? <gülüyor> Sepaya konulan çanta mı? Yani böyle bir Oturduğu zaman. kalın ama küçük çantalar oluyor ya. Bilekte taşıdığında. Bilekte, bilekte de değil artık. Eski o bilekte taşıyan portföy mi deniyor? Portfolyo, mü portfolyo şey, denmediği kesin de fayda. Ben bir de bir çok havalı şey bir canım. çantayı daha önce de konuşmuştuk Bu Burhan şey. altın top taşıdığı için Konik hale geldi de evet. Portfolyo deniyordu ona Değil hayır ya portfolyo müydü yok yok portföy portföy portföy mi o portföy şimdi gibi. onun yenileri var daha böyle spor gibi nerede vuruyorsun bunları ben de aynı yerleri, yok. yerleri geziyorum var var ya Retrafta herkes var çok... siyah oluyor da böyle siyah oluyor, küp, evet. küp gibi küp olmaya çalışmış dikdörtgenler prizması sana ne diyeyim bir defter boyutunda bir defter e, boyutunda hatta daha küçük yarım defter boyutunda defter falan mi bir şey Aha, i̇şte cep telefonu bir şeyler giriyor ve bunu upuzunda bir sapı oluyor ya yani yana takıyor falan filan onu taşıyan erkekler de var. Onu kısalttı Rahat olduğundan eminim Bak, ama Oktay o kadar nasıl güzel biliyor, görünüyor mu dünyasına? <gülüyor> hemen tak. Onu Bil kısaltabiliyorsun. Hemen bilirim abi. Onu Çünkü Oktay... vardı oktağım benim hatırladım öyle bir şey. Sportif evet, vardı. modeli. Sportif model vardı. Evet. Doğru oktağım. Benimki ondan değildi. ya Oktay benimki... itiraz etme. Öyle vardı işte. Hayır benimki ondan değildi. Kübik ha? mübik bir şeydi. Hayır ya kübik değildi benimkisi. Gerçi ben çok çanta kullandım ama ondan hiç olmadı benim. Yani şey var İster misin oktağım? Çünkü hazır senin şeyin de geliyor. Çanta doğru zamanın geliyor, de geliyor, değil çanta mi? Çanta zamanın geliyor. Vallahi portföy deniyormuş, evet doğru. Bir çeşit düzdan diye söyleniyor dinleyicilerimiz tarafından. Teşekkür ederiz. Ondan sonra. Benim de bu aralar çanta taşıyasım var ama hiç işime gelmiyor çanta taşıma. O kadar yorucu bir şey ki. Böyle yürürken çat çat çat çarpıyor böyle. Nere ne? Bacağıma. Ha. Sanki yani bir yerine tacizde bulunuyor gibi şey yapıyor. böyle çat çantayı çat. takıyorsun? Bir elinin sapında durası gibi öbürüne. O alışkanlık işte o zamanla edinecek bir şey. Bak Oktay'ı ben de hatırlıyorum eskiden çanta mı vardı? PH aman oldu adam yavaş yavaş, yavaş yıllar içerisinde oluşturulmuş. Abi yavaş oluştura, yavaş. Alıştura. Zaman vereceksin çantaya da kendine de. Ve ona da cesaret veriyordu Oktay çanta kullanayım diye. Çünkü hani insanın bazen getirmesi gereken bir şeyler oluyor ya. Bir ara, hep, hep unutuyor. Evet, evet. evet Çanta taşıdığım bir iki hafta boyunca ben o unuttuğum her şeyi getiriyorduk. İşte çanta farkı. herhal olsun çanta taşıyan adam Bak, falan diye. Aramızda bir tek şey portatif vardır. bilgisayar kimde var? Hoktay Demirci'de var. Neden? Ne yapıyorum? Hop çanta koyuyorum. Benim olsa taşıyabilir mi? Olamaz zaten çantam yok. Bir çantası olmayan adamın portatif bilgisayarı olsa ne olmaz. Çantadan atarlar. Portföy çantanın e, kadın kullandığı portföy çanta abiye çanta deniyorum Abiye. Hı -hı. Evet abiye çanta deniyor. Yani onlar aynı şey. Ona da bir adı var. Neş mi deniyor? Bir şey deniyor. Niş mi? Neş, Neş veya mi? niş gibi Neş bir adı mi? var. Neş olabilir. Neşme ne çantası. Yani Çünkü öyle bir, bir adı var. Sevindirecek şeyler. Şaka. Küçük böyle şey gibi içine bir tek böyle şeyimi koyuyorum ee, cüzdanımı koyuyorum kapatıyorum. 100'den e şey içine 100'den koyuyorum. Davete gibi? gittiğinde falan yoksa hmm. günlük hayatta kullanır mı? Davete gittiğinde kadın mesela abiye koyacak. bir kıyafet giymiş, arkaların onun cep yapsa o cüzdanını oraya koysa bir, bir şey olsa tak oradan çıkarsa bir saniyede. Bir de otururken hesap öderken şöyle abiye şeyinin oradan çıkarsa biraz hoşuma gitse ben sırf şey giyerdim. Abiye Bu, mi? Gazeteci şeyleri var ya e, mont gibi her tarafı cep olan. Ha. Ha. Anladım Sevgili Nizler, Oktay bizi dinlemiyordu. Portatif bilgisayarına bakıyordu da. O da birden kulağına çalınca Zeynep, heveslendi. Zeynep Hanım bulmuş şeyi... Ne, portföyü mü? Klaç, klaç. Ha, klaç, klaç diyordum ben. Klaçmış onun adı da, değil mi? Hmm, kadınların? İstediğin kula... şey klaç mıydı? Hayır, klaç dedim sonra... Klaç, debriyaj demek değil mi ya? Muhakkak... Ya Sevgili biliyorsun. Nizler, bu sohbet daha devam edeceğe benzer. <gülüyor> Birbirinden bağımsız sohbetler. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Sabahlar, Radyo türdesiniz modern sabahlar devam ediyoruz sevgili sanat severler anam katil diyoruz ve <gülüyor> <gülüyor> ah, ve silkiniyoruz silkindik ve kendimize evet. geldik Kanarya adaları'dan e e Lagomera'yı biliyoruz Hı -hı. daha önce burada defalarca konuştuk, konuştuk bu konuyu bildiğimiz Lagomera Lagomera'da e modern ada sabahlar adakibaa ada Lagomera Modern sabahlar olarak e, Lagomera'daki eğitim sistemi ile ilgili yaptığımız programları hatırlıyorsunuz. Yiğit'in harman olduğu ada Lagomera. Lago La e, Lagomanger. Benim zaten Türk çok acil erken çıkmam lazım abi Şu anda 3 gün bir şey yiyemeyeceğim <gülüyor> gibi olacak. 5 günlük şey yiyeceğim yine bu adam bir sultan. <gülüyor> Lagomera'nın e, eğitim sisteminde bir adım daha atıldı ve... Ee, ne lagomera lagomera bu yana, yana bir şey diyeyim sana nasıl çektim hayır yanıma ne oldu yalnızlık şu Se ben dikkat etsen hemen dinleyicilerimizin yanına gidiyorum sevgi dinleyiciler sizde lagomera ile ilgili esprileriniz için benim lagomera ile ilgili şu anda bak hiç ulaşabilirsiniz kafadan 5 tane daha hazır esprim var abi ara ara yap onları harcamay çektiğimiz fotoğrafları bizlerle paylaşabilirsiniz <gülüyor> Next'in sonunda Lagomera'nın başına gelenler. Haluk Oktay sen de çemberin içinde yavaş yavaş giriyorsun. Ben gözlerimi kapatıyordum bir şey yaramıyormuş. <gülüyor> Sevgili dinciler, siz de bırakın kendinizi <gülüyor> ve Lagomera ile ilgili esprilerinizi buyurunuz yapınız. Lagomera ile ilgili Birisi bir daha bir Lagomera bize, derse vallahi bak. Eleştirilerinizi bize, övgülerinizi Lagomera Belediyesi'ne ilettiniz. Asfaltınız hayırlı olsun. Lagomera Belediyesi. <gülüyor> Lagomera hanımlar <Çalışıyor>. lokali. <gülüyor> Lagomera belediyesi çalışıyor. Evet Oktay. <gülüyor> Lagomera'da e, okullarda artık bir ders, yeni bir ders e, müfredata girdi. Lagomera esprileri dersi mi? Ne? <gülüyor> De değil. Islık e, çalmak. Çok önemli bir ders. Islık çalma dersi. E, Kimilerine göre bir şarkıya eşlik etmek, kimilerine göre beğenilerini dile getirmek için bir... Orada da ıslıkla mı haberleşiyorlarmış? Karadeniz'de olan... böyle şey var ya ıslıkla konuşanlar. Evet öyle. Ee, Karadeniz'den sonra nerede olabilir? olabilir nerede olabilir? Lagomera'da Lago ıslık e, günlük hayatın içinde e, bir şey olarak kullanılıyor. Yöntem olarak kullanılıyor. O yüzden de bunu okulda öğretmemiz e, lazım e, adet şey, diyerek. Şeyi veriyorlar mı? Cafer'in şeyi... O İlk eğitim Cf oymuş zaten. <gülüyor> zaten o en örnekler diye. Hangi <gülüyor> şarkıydı o. Bizi ne Ben şeye çok üzülüyorum aslında. Kırk yaşına yaklaştım. Hiç ıslık çalınmıyor. elimi ağzına götürerek çalınan şiddetli ıslıklar var evet ya. Evet ya. Veya aynı şiddeti eli götürmeden yapanlarla. Dol, dolmuş yani. çağırma değil mi? Evet. O ikisini yapamıyorum ben. Dolmuşum. Yani eli böyle şu, örnek şu. baş parmak işaret parmağını halka yapıp da yapıyorum. Farese öğretsene ya ben de bilmiyorum onu. O, bana ben... hiç öğretmesin ben çünkü onu çok iyi niyetli insanlar bana öğretmeye çalıştılar ve elim yüzüm çenem her tarafım tükürük içinde kaldım. Ya o birazcık şey ister. Şimdi bir iki. Onu nasıl öğrendin mesela? Mesela bu bunu hafif yapıyorum da. Tamam bu, bu daha şey. hızlı yapabilirsin. Fahir bir şey soracağım. Onu sen nasıl öğrendin şu eli? Hep elimi götürelim. ağzıma götürüyordum. Elimi ağzıma bir gün bir ses çıktı. <gülüyor> Ulan dedim nasıl yapabilirim? Nasıl? nasıl yapabilirim? Uğraştın mı yoksa böyle uğraştı. birden mi oldu? Birden. O anda dedim ki bunu yapabilirim ve elime ağzıma götürdüğüm dakika... Şu ses çıktı. Yap bakayım yani. bir. Yani ben şunu sevmiyorum çok fazla aynı. Yap değil. canım o sevi. Burada sevdiğinizler Bu konuşmuyoruz. Sevdiğinizler şimdi halkalı ıstık yapıyor. Baş halkalı parmak ve değil. işaret parmak. Ben daha çok. E, ha, o da güzel. İki, iki elin orta parmağı birleştirerek çalana. Tabii sıfır. Bir de şey diye biz bunun üstüne çalışırdık. Diğer parmaklarda bak bunlarla yapınca nasıl oluyor diyor. Çünkü onda daha ince mi çıkıyor ses? Tabii, küçük parmaklar. Küçük parmak, serçe parmaklı iki elin serçe parmaklarını tiz. kullanırsak daha tiz çıkar. Tiz Mesela şöyle bakalım. Ee, önce orta Orta parmaklarla yapıyorum. La, or, la Nereden geliyor abi o? Ağzından geliyor ses. Tabii ki. <gülüyor> Bu da küçük, küçük parmak. parmak sesi. Ee, bunların hangisi? Bu yüzük parmak. Yüzlük parmaklar becerisi. İşte yüzük parmakta aynı benim çıkardığım ses çıktı. <gülüyor> Aa çıkardı. Yüzük parmaktan da çıkardı. Aha. Telefon geldi. Anam telefon. Galiba taksimi çağırdık. Taksim mi oldu. Dolmuşlar geri döndü büyük ihtimalle. Ee, Böyle bir şey olabilir. Nasıl? Günaydın efendim kimle görüşüyoruz? Düdük sesiyle Maalesef. görüşüyoruz. Bir de bunu deneyelim. Günaydın efendim. Maalesef. Çifte düdükler dediğimiz Çifte semtimize düdüğüm. hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bundan korkuyordum ben. Buyurun efendim. İşte, işte, oldu. Yayın, doğru, olmuyor Yayınımız başka <gülüyor> Şimdi bir Şimdi hemen vazgeçmeliyim vazgeçme sence. Hayır Yoksa... vazgeçme elbette Yayından vazgeçme. sonra olmak gayriyle uğraşmalı Yoksa yüzün gözün tükürük içinde kalacak. Tamam. Yüzüm, yüzüm Sana gülüyor. birileri anlatacak. Orada dilini ters çevireceksin diye. Dilini istediğin şekle sok. Orada sesin nerede birinin teknik olarak anlatması lazım. "Far şu dili direkt yapsana be ya şu. şu. Ya çalmana bak. gerek yoktu. Şu diye adım adım göster." Şimdi İl, dilini dilin, Evet. Dilin, evet. Dışa alt, doğru mu kıvırıyorsun? Dişlerin altında. İç, i̇çe doğru kıvrılıyor. İçe İlini, doğru kıvrık oraya daya. Üst dişine mi dayıyorsun? Ben anlatayım alt, sana. Alt alt desene. Dilini çıkarır gibi yapıyorsun dışarı ama sanki dilin alt dişlerine takıldığı ucu gerçekten içe doğru yani dilin Uç, ucu bak. üst damak değil mi? Üst damağa mı bakacak? Anlatıyorum çocuk Genelde İyi öyle burayı. <gülüyor> Serçe parmakların birinci boğumuna kadar. Birinci boğumun değil kadar ama. ağzına sokulacak. Önce ağzı anlat. Ya ağzı anlatıyorum bak. Ağzımızın yapısı şu. Tamam. Dilimiz Evet. Alt diş setimizin. Tamam. Evet. Arka çeperine. Tamam. Dayalı vaziyette. Tamam. Kararan bölgeye. Kararan bölgeye daya. Tamam, Yeni tabirler getirmeyelim lütfen. Kararan bölge dediğimiz diş taşlarına bağlı olan. Hakikaten en Hı? çok havesi. Tamam. Evet abi. Abi ondan sonra... Hı? Serçe parmaklarını... Aa, bitti mi? Ağzımız bitti mi? Sadece bu da mı? Onu iyi daya. Sen dayaalım. Hiç çekme. Tamam. Ben sana çek deninceye kadar çekim. Dişlerimizi mi? İtiyoruz onu ama çok kuvvetli değil. Hı. Hafif böyle. Hafifçe. Ne böyle abanıp ne böyle çok gevşek. Tamam. İkisinin arasında... Sonra serçe parmaklarını birinci boğuma kadar değil, biraz birinci boğumundan biraz önceye kadar. Çok bak çok, çok soktum. 4 tane kadar soktum. Çok. Diş, dişlerini kapa. Ha. Onların uçları birbirine değer gibi olsun. Çapra, verev soktun Nasıl ya. Hı. Parmakları ısırıyor muyuz? Evet. Hafif ısırıyoruz. Tamam. Ha. Evet. Onlar birbirine değiyor. Ama değmeyle ile değmeme arasında. Uf. Buluştukları nokta ha. tam dilin ortası mı? Heyecanlıyım şu yani. Hafif üfle. Heyecanlıyım. Üfle. Ses nereden çıkıyor? Sen onu söyle. Ses isterim. nereden Par çıkıyor? O parmakların parmakların arasındaki o ince deyim noktasından e, havayı üflediğin vakit o parmaklarda... Parmaklardan çıkıyor ses o zaman. Parmaklardaki titreşimi hisset. Haa. Aradaki o ıslaklık da onu sağlıyor. Ok diye elimine ettik değil. şu dakikada. <gülüyor> Öyle yanları biraz kapat. Öyle hepsini değil. Tamam arasından vermeye çalış hava. Sen şimdi yanları kapatmadığın zaman o... Üst dudağın pozisyonu ne Fahir? Bak Allah. dilinin ortasına doğru değecek. Üst dudağın pozisyonunu. Aslında... çekmeye çalıştılar yıllarca. <gülüyor> Hiç bugünkü kadar etkili olmamıştı. <gülüyor> üst dudağın parmakları mı değecek yoksa diş? Değmeyecek. Ha, benim üst dudakta o zaman problem. <gülüyor> Başka yeteneğiniz var mı? Dilinin üstüne değidir parmaklarını. Oğlum sen niye o kadar sokuyorsun? Birinci bomb bu... diyorum sen. Ne o? Hepsini birden aynı anda hemen yapamıyorum faal. Bir dakika. Bom bom Anadolu köşesinde Ben bugün iptal ediyorum. Yani diğer <gülüyor> <y> yayınımıza <gülüyor> sokmayı düşündüm. Bom bom Anadolu yu. ve hatta... Mez mezopotamya ıslıkları keşifimiz. Oğlum köşemizde... adam orada düflüyor. Duvardan yansıyan Kağıt Gazeteleri havalandırıyor oh E ne yapayım mikrofona mı üfleyeyim abi Mikrofona üfleyen yok. adam kolumuna getirmeyeyim Aa, Telefonunuzda <gülüyor> bir bozukluk var lütfen Acizeye üfleyiniz istiyoruz <gülüyor> İsterseniz programımızı bitirelim Çünkü Aa, galiba yapacak bir şey bulduk Hani programı yapmasak ne yaparız falan diyorduk ya evet, sıkılır falan diyorduk diyordu. Şimdi galiba bir hobimiz bir eğlencemiz var ne dersiniz evet, Bugün size bunu çalıştıracağım O zaman O zaman ben de çalışacağım Evet sevgili Wi-Fi Fire Yine Son dakikada By Fire başladı bitti. Yine programı 30 saniye geç bitirdik. Çok özür dileriz. O 30 saniye içinde kaçabilirdiniz ama kaçamadınız. Yarın sabah. kaçamadı. Of. <gülüyor> 45 saniye oldu. 45 saniye geç bitirmişiz programı. Yarın sabah görüşmeyi dileğiyle. Hoşçakalınız. Bir mükemmel bir gün olacak.